Bismihi Subhanee, Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela sizi teselliye muhtaç bilmiyorum. Birbirinizin kuvve imaneviyenizi takviye edersiniz, o kafiidir. Karşımdaki levha dahi bana kafi geliyor. Bu son hücumda tam haksız ve kanunsuz, yalnız evhamdan ve zafiyetten gelen bir korkutmak olduğu anlaşıldı ve ahalinin ve zabıtanın vaziyeti o manasız hücuma bir itiraz hükmünde idi. Saniyen. Benim müdafaatım yeni isnadata dahi kafi gelir mi? Hem Zübeyir ve avukatlar çalışıyorlar mı? Telaşları yok mu? Hiç merak etmesinler. Bize medar-ı mesuliyet ettiği maddelere göre bütün uhuvvet-i imaniyeyi taşıyanları, hatta bütün imamların cemaatlerini ve bütün üstad ve muallimlerin talebelerini dahi mesul etmek lazım gelir. Demek muhalifleri çok kuvvet bulmuşlar ki bütün bu telaşlı ve imkanatı vukuat yerinde istimal ederek Acib evhamla bize hücum ettiler. Salisen benim kendi kanaatim ta bahara kadar hapiste kalmak gerektir. Zaten kışta her şey tevakkuf eder. İnşallah inayeti ilahiye yine imdadımıza yetişir. Sayit Nursi. Bismihi sübhâne. Hüsrev'in bir mektubudur. Sevgili üstadımız efendimiz Garazkar raporları ile hakkımızda Afyon Adliyesini pek büyük bir dikkate sevk eden ve sekiz aydan beri şiddetli bir tazik altında siz sevgili üstadımızı yaşatan, biz talebelerinizle birlikte Afyon hapsinde temadi mevkufiyetimize sebep olan ve Nur'un kabili inkar olmayan muciznuma hakikatlarını hasudane nazarla mütala eden ehli vukuf ulemasına siz sevgili üstadımız hem Risale-i Nur 25 seneden beri süküt etmiş iken o muhterem allamelerin ehli imanı hususan hamale-i Kur'an'ı müdafaa ve muhafaza en büyük vazifeleri iken, afyon adliyesini aleyhimize teşvik edip tahrik eden raporlarına karşı siz sevgili üstadımızı esefle mukabeleye mecbur eden yazılarınız şefkatinizin eseri olduğu şüphesizdir. 25 seneden beri zaman zaman gizli düşmanlarınıza karşı bir avuç talebenizle mücadeleye giren siz sevgili üstadımızı ve Kur'an'ın en büyük hakikatlerini muhtevi risale i Nur'u müdafa etmek şöyle dursun: En tehlikeli vakitlerimizde cephe alan bu alimlere karşı pek çok sualleri sormak hakkınız iken, pek cüz'i sualleriniz o alimleri ikazdan başka bir şey olmayacak. Böyle en nazik zamanlarda, muavenetinize pek çok muhtaç olduğumuz menbaalardan doğan ümitsizliklerimizi, büyük bir izzete tebdil eden ve pek büyük bir ihsanı ilahi olan inayet hassa, bu afyon hapsinde tekrar kendini gösterdi. Sekiz aydan beri titremeyen zemin, siz sevgili üstadımıza, Risale-i Nur'a hücum zamanlarında, gizli düşmanların hücumu ile gelen zelzeleleri yazarken, bugün yine zemin hiddet edip iki defa şiddetli bir surette titremesiyle bizi de şahit göstermiş, ümitlerimizi takviye etmiş, imhanıza susayan insafsız düşmanlarınızın en dehşetli savletleri karşısında zahiri kimsesizliğinize şefkat etmiş, maddeten aczinize merhamet etmiş. İmdadınıza yetişmiş, titreyen zemin ile davanızın doğruluğunu tasdik etmiş, ilahi ve melekutî bir kudretle mübarek kaleminizden çıkıp yükselen, zafer bizimdir beşaretlerinizi ihtar ile, bizleri siz sevgili üstadımıza çok minnettar eylemiştir. Elbâkî huvelbâkî, çok kusurlu talebeniz, hüsrev. Bismihi Subhan'e, Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela ihtiyat ve temkin ve meşveret etmek lazımdır. Saniyen, Zübeyir bana merhum birader Zadem Abdurrahman yerine ve Ceylan merhum birader Zadem Fuat bederine verilmiş diye manevi ihtar aldım. Ben de burada işimi onlara bıraktım. Salisen, haber aldım ki, çok çalışan fakat ihtiyatsız Ahmet Feyzi'nin maidetül Kur'an başında malum mektubumu, mahkeme heyeti bahane ederek ki, Said kendi hakkındaki medihleri vesaireyi tasdik etmiş. Benim mahkumiyetime bir sebep gösterilmiş. Ben mükerrer dedim ki, her şeyden evvel Ahmet Feyzi, onu beyan edip ki o mektup, kendi hakkındaki mektupları kabul etmemek ve sahil bir kısmını tadil etmek için idik demesi lazımken, lüzumsuz onları hiddete getiren şeyleri yazmış. Ben onun bin kusurunu görsem, ondan gücenmem. Fakat nurlara zarar gelmemek için, cesurane ve ihtiyatsız hareketten bir derece çekinmek lazımdır. Rabian. Feyzilerin bir kahramanı olan Ahmet Feyzi kardeşimiz de, Tahiri'nin kovuşu olan medresesinde aynen Tahiri gibi davranmalı. Ve gidenlerin yerinde, onların şakirtlerini Kur'an ve Nur dersleriyle ve yazılarıyla teşvik etsin. Dün bana gönderdiği yeni talebelerin defterleri, benim hazin halimi sevince tebdil etti. Elhamdülillah dedim. Bu defa taarruz pek geniş dairede, reis-i hükümet ve hazır kabine planıyla, dehşetli bir evham ile bir hücum midim.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 kıskanç resmi hocaları ve veham memurları aleyhimize insafsızca çevirdiler. Tahminlerince herhalde çok vesikalar, emareler görülecek. Hem eski Said damarıyla tahammül etmeyerek ortalığı karıştıracak diye kanaatları varmış. Cenabı Hakk'a şükür olsun, o musibeti binden bire indirdi. Bütün taharrilerde hiçbir cemiyet ve komitelerle bir alakamızı bulamadılar. Yoktur ki bulsunlar.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 Said Nursi Bismihî Sübhane Aziz Sıddık kardeşim şiddetli bir ihtar ile bildim ki sen ve Ahmet Feyzi nurun mesleği olan mübareze etmemek ve ehli dünya ile uğraşmamak ve siyasete girmemek ve yalnız lüzumu kat'i olduğu zaman kısaca müdafaa etmek haricinde pek ziyade ve zararlı mübarize kerane ve siyasetvari mahkemedeki okuduğunuz parçalar nurlara çok zarar vermiş. Hatta bizim cezamıza ve benim sıkıntılarıma sebebiyet vermiş. Ben senden ve Ahmet Feyziden gücenmem. Fakat bana evvelce göstermek lazımdı. Maddi kazayi ilahi olarak o vaziyet size verilmiş. Onun tamiri için benim tarzımda davranmak lazımdır. Feyzi dahi bütün kuvvetiyle siyasi müdafatı bırakıp nurlarla ve Tahiri gibi yeni talebelerle meşgul olmak elzemdir. Bismihi Subhan'e, Aziz kardeşlerim. Bana ve nurlara ait kırk küsür sahife ile beraber, hata savab cetveli ve zeyli, posta gazetesine cevabı, herhalde hem yeni harfle, hem eski harfle basmasına, hem Isparta'da, hem İstanbul'da, eğer mümkünse burada dahi çalışmak lazımdır. Madem mahkeme aleyhimizde zannettiği meselelerini makine ile teksir ediyorlar, biz dahi aynı meselelerini ve 90 sehvi teksir etmek kanunen hakkımızdır, teksir etmemiz lazımdır. Sonra da, büyük müdafatımla Ahmet Feyzi, Zübeyir, Mustafa Osman, Hüsrev, Sungur, Ceylan gibi arkadaşların itiraz nameleri de inşallah bastırılacak. Sait Nursi Bismihi Sübhaneh! Aziz Sıddık kardeşlerim! İki saat zarfında iki acib ve latif, zahiren küçük, hakikaten ehemmiyetli iki hadiseyi size yazmak ihtarı aldım. Birincisi Nur'un iki namzet talebesine, rehberden Leyley Kadir'de ihtar edilen meseleyi okudum. Ahirinde, beş on senede medrese hocalarının tahsil derecelerini, Nur Şakirtleri on haftada kazanır dediğim, aynı dakikada kalbe geldi ki, Eski Said'in, on beş yaşındayken medrese usulünce, on beş senede okunan ilmi, on beş haftada okuma, inayeti ilahiye ile muvaffak olması gibi, rahmeti i Rabbaniye ile Risale-i Nur dahi, İlme hakikatte ve imaniyede 15 seneye mukabil bu medresesiz zamanda 15 hafta kafi geldiğini bu 15 senede belki 15 bin adam kendi tecrübeleriyle tasdik ediyorlar. İkincisi aynı saatte ağır penceremiz adeta sebepsiz kaplarım ve şişelerim ve yemeklerim üzerine düştü. Biz tahmin ettik ki hem camlar hem bütün şişe ve bardaklarım kırıldılar ve içlerindeki taamlar zayi oldular. Halbuki, harika olarak hiçbir kırık ve zayiat olmadı. Yalnız bana hediye gelen pişirdiğim et döküldü. Fakat nurun namzet yeni talebelerine kısmet olduğu, benim de hediye kabul etmemek olan kaidemi muhafaza ve birinci hadisiye harikalığıyla tasdik edip imza bastı. Sayit Nursi Bismihi Sübhaneh! Kardeşlerim! Bütün bütün kanunsuz olarak, bizim temyiz evrak ve layihalarımız daha temyize gönderilmemiş. Bizim güç muktedir avukatlarımız mümkün olduğu kadar pek çabuk evrakımızın mahkemeye temyize gönderilmesine herhalde bir çare bulsunlar yoksa 11 ay bahanelerle tevkifimizi uzatmak ve beni mahkemede konuşturmamak ve 11 ay tecride mutlakta soğuk sıkıntılarla tazib etmekle hakikate adaletin kabul etmediği bir garazı ihsas ettiğinden Bizim mahkememizi başka bir vilayetin mahkemesine nakletmek için hem avukatlarımız hem sizler bütün kuvvetinizle çalışmak lazım ve elzemdir. Sait Nursi. Bismihissubhane. Aziz, Sıddık, halis, sebatkar, fedakar kardeşlerim. Evvela sırrı inna atayna hiç yanımda bulunmadığının sebebi eski zamanda iki hissi kabul elbukumda bir iltibas olmuş. Birincisi bir hissi kabl buku ile yalnız vatanımızda dehşetli bir hadiseyi ve zalimlerin musibetini hissettim. Halbuki büyük dairede zemin yüzünde haber verdiğimiz gibi 12 sene sonra aynen o sırr-ı azim görüldü. Benim istihracımı gerçi zahiren bir parça tâhir etti fakat hakikat cihetinde pek doğru ve aynı hakikat meydana çıktı. Bunun için o risaleyi yanımda bulundurmuyorum ve başkalarına vermiyorum. İkincisi 40 sene evvel tekrarla derdim bir nur göreceğiz büyük müjdeler verdim o nuru büyük daireyi vataniyede zannederdim halbuki onur risale-i nur idi nur şakiretlerinin dairesini umum vatan ve memleket siyasi dairesi yerinde tahmin edip seyv etmiştim Müdür Bey size teşekkür ederim ki kurtuluş bayramının bayrağını koğuşuma taktırdınız Harekatı ı Milliye de İstanbul'da İngiliz ve Yunan aleyhindeki hutubat-ı sitte eserimi tab ve neşriyle ile, belki bir fırka asker kadar hizmet ettiğimi Ankara bildi ki, Mustafa Kemal şifre ile iki defa beni Ankara'ya taltif için istedi. Hatta demişti, bu kahraman hoca bize lazımdır. Demek, benim bu bayramda bu bayrağı takmak hakkımdır. Sait Nursi 1948 senesinde açılan Afyon Mahkemesi'nde, birinci defa hüküm verilip, Nihayet, umun nur risalelerinin iadesiyle neticelenen ve başlangıçta idam planları ile propagandalar yapılan bir mahkemede, risale-i nur talebelerinin müdafaatıdır. Nur şakitlerinin halis ve sırf uhrevi nurlara ve tercümanına karşı alakalarına, dünyevi ve siyasi cemiyet namını verip, onları mesul etmeye çalışanların ne kadar hakikattan ve adaletten uzak düştüklerine karşı. Üç mahkemenin o cijette beraat vermesiyle beraber deriz ki, hayatı içtimaiyiyi insaniyenin, hususan milleti İslamiyenin üslul esası, akrabalar içinde samimane muhabbet ve kabile ve taifeler içinde alakadarane irtibat ve İslamiyet milliyetiyle mümin kardeşlerine karşı manevi muabenet bir uhuvvet ve kendi cinsi ve milletine karşı fedakarane bir alaka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 ve hayatı içtimaiyeyi bütün bütün bozmağa yol açan kızıl tehlikeyi kabul etmekle ancak nur şakirtlerine medar-ı mesuliyet cemiyet namını verebilir. Onun için nur şakirtleri çekinmeyerek Kur'an hakikatlerine karşı alakalarını ve uhrevi kardeşlerine karşı sarsılmaz irtibatlarını izhar ediyorlar. O uhuvvet sebebiyle gelen her bir cezayı memnuniyetle kabul ettiklerini ve hakikatı hali olduğu gibi mahkemeyi adilenize itiraf ediyorlar. Hile ile dalgavkuluk ile yalanlarla kendilerini müdafaa etmeye tenezzül etmiyorlar. Mevkuf Sayit Nursi. Hüsrev'in müdafaasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesine. Makamı iddia iddianamesinde biri külli diğeri hususi olarak iki cihetle beni itham ediyorlar. Külli ithamı Risale-i Nur'a hizmetim ve üstadımın mevhum suçuna iştirakimdir. Hususi itham ise, gayet cüz'i ve ehemmiyetsiz ve hakikatte hiçbir suç teşkil etmeyen inziva ile geçen hayatıma ve hususat-ı şahsiyeme ait hallerdir. İddia makamının, Risale-i Nur'a hizmetimden dolayı üstadımın mevhum suçuna beni iştirak ettirmesine mukabil derim ki, ben üstadımın gittiği meslekte, ve Risale-i Nur'la alemi İslam'a, hususan bu vatana ve bu millete ettiği kutsi hizmetinde kendisine isnat edilen mevhum suçuna ruhu canımla iştirak ediyorum. Ve beni bu hizmet-i imaniyede muvaffak eden Cenabı Hakk'a ahir ömrüme kadar şükredeceğim. Muhterem heyet-i hakime, Nurlar'a hizmetimde gördüğümüz muvaffakiyetin kat'î bir delili şudur. Benim Kur'an hattım pek noksan iken, harika bir tarzda ihtiyar ve iktidarımın pek fevkinde, Gayet emsalsiz ve gayet mükemmel bir surette üç Kur'an'ı yazmaklığımdır. Birisi elinizdedir. İkinci delili bu vatana ve bu millete ve dine ve hüsnü ahlaka 20 seneden beri pek büyük menfaatleri tahakkuk eden bu nur eserlerinden 600'e yakın nüshalarını yazmaklığımda muvaffakiyetimdir. Hatta bir ay gibi kısa bir zamanda 14 risaleyi yazmağa muvaffak olduğumu arkadaşlarım biliyorlar. Makamı iddanın üstadımın kutsi hizmetinde benim için suç tevehhüm ettiği noktaları ayrıca müdafaa etmeyi zâit buluyorum. Üstadımın yazdığı itirazname ve tetinmesini bütün kuvvetimle tasdik edip onları kendi itiraznamem olarak yüksek mahkemenize takdim ediyorum. Muhterem heyet-i hakime. Halen mahkemenizde bulunan ve iman ve Kur'an hakikatları olan mübarek ve kutsi ve nurlu eserleriyle Hiçbir maksadı dünyevi ve hiçbir maksadı siyasi takip etmeyen üstadımın, bu vatana ve millete ettiği kutsi hizmetlerini ben ve arkadaşlarımız tasdik ettiğimiz gibi İttihat Terakki hükümetindeki vatanperverler dahi tasdik etmişler. O zaman üstadımın Van'daki Medrese-i Zehra namındaki Darül Fünun'una altın lira vermişler ve milliyetperverler dahi Üstadımızın vatanperverane ve milliyetperverane hizmeti ilmiyesini hayranlıkla tasdik etmişler. Üstadımın o şark darül fünununa o zamanda banknotun kıymetli vaktinde 150 bin lira tahsisatı 200 mebustan 163 mebusun imzasıyla kabul etmişler. İddia makamının suç diye vasıflandırdığı bu kutsi mübarek üstadımın bütün hayatı müddetince en muannit ve kıskanç muarızlarını. Ve mahkemelerde en ziyade mahkûmiyeti için çalışanları şiddetli ve dokunaklı sözlerine karşı iliştirmeyip teslime mecbur eden ve bu millet ve bu vatanın saadetinin temel taşlarını temine mağroof olan kutsi hizmetinde ve bütün makasid ilmiyesinde 20 seneden beri ettiğim katiplikle ve risale-i nura ettiğim hizmetimle iftihar ettiğimi yüksek mahkemenize arz ediyorum. Mevkuf Hüsnüev Altınbaşak. Tahiri'nin müdafaasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesine Afyon Cumhuriyet Savcılığınca tarafıma tebliğ edilen dini hissiyatı alet ederek devletin emniyetini bozacak hareketlere halkı teşvik maddesinden Üstadım Bediüzzaman Said Nursi ve diğer arkadaşlarıyla birlikte suçlu gösterilmekle mahkemeye veriliyorum. Ben gerek Isparta Sulh Mahkemesinde ve gerekse Afyon Sorgu Dairesinde sorulan suallere doğru olarak cevap vermişim bizi beraet ettiren Denizli Mahkemesi, bütün kitaplarımızı bize iade etmiş. Üstadım Bediüzzaman'ın risalelerini okuyup yazmakta ve kendisine talebe olan kardeşlerimle mektuplaşmakta bize ceza vermemişti. Halbuki, altı sene evvel üstadımın müsaadeleri olmadığı halde, marifetimle eski yazıyla İstanbul'da matbaada tab edilen, 500 adet Bediüzzaman'ın yedinci şua kitabını, Denizli Mahkemesi tamamen sandığıyla, 27.945 tarihli kararıyla yedime teslim etmiş. O zaman, müştak olan nur talebelerine tab bedeli mukabilinde tevzi edilmişti. İşte bu Ali mahkemenin temyizin yüksek tasdikiyle kat'iyet kesmeden hükmüne istinaden, iki sene evvel İstanbul'dan, teksir makinesi ve kağıt alarak Isparta'ya getirdim. Elinizde olan üç mecmuadan ikisini kardeşim Hüsrev Altınbaşak yazdı, birisini de ben yazdım. Evvela Zülfikar Mucizatı Kur'aniye ve Ahmediye mecmuasını bastık. Bunu kısmen sattık. Hasul olan parasından Asay i Musa mecmuasının kağıdını da satın aldım, getirdim. Sonra Asay i Musa mecmuasını bastık, bunu da sattık. Sonra Sirac-ı Nur mecmuasının kağıdını alıp bastık. Bu müddet bir sene devam etti. Sonra 30 kadar mecmua Eğirdir'e götürülürken yolda tutularak Eğirdir adliyesine teslim edilmiş. Çok geçmeden, Isparta adliyesi marifetiyle, Hüsrev Altınbaşak'ın evi taharriye olunup, hem teksir makinesi, hem mecmualar müsaade edilerek, bir sene evvel mahkemeye verilmiştik. Neticede, yasak olmayan dini eserler olmasından, Hüsrev Altınbaşak'la bana ve diğer bir arkadaşımıza, ruhsatsız kitap tab ettiğimizden, bir ay ceza verildi. Biz de temyiz ettik, henüz temyizden gelmeden, Afyon hapishanesine getirildim. İşte Yüksek Mahkemeniz'de dinime ve dindaşlarıma olan şu hasbi hizmetim, hususan mahkemenin iade ettiği ve meali hadisi i şerif muhteviyatı olan 5. şua meseleleriyle Afyon Cumhuriyet Savcısı hükümetin emniyetini ihlal ediyorlar diye hem beni hem risalenin müellifini hem Hüsrev Altınbaşak'la 46 talebe kardeşlerimi bu eserleri yazmışlar, okumuşlar diyerek cezalandırmak istiyor. Bu vatanda öz bir vatandaş olmakla, huzurunuzda hakikattan ayrılmayarak derim ki, bu eserlerle ahlakımızı dinen terbiye edip yükselten ve kendisine müceddit dediğimiz halde bizi reddedip kıran ve büyük bir hürmetle üstad kabul ettiğimiz Said Nursi'nin senelerden beri talebesiyim. Kendisinde ve eserlerinde ve talebelerinde hükümetin emniyetini ihlale teşebbüs edecek hiçbir fiil olmadığına yakinen ve kat'iyen şahidim. Hususan ittiham sebebinin birisi de, Isparta Mahkemesi yakînen hakikate muttali olmasıyla, o cihetten bize ceza vermedikleri kitap bedelleridir ki, bizim kitap bedelleriyle idare-i temine hiçbir cihetle ihtiyacımız olmamakla beraber, bu satılan mecmuaların bedellerinin teksir makinesine ve kağıdının ve mürekkebinin karşılığına verilmiş olduğunu yüksek mahkemenize arz eder ve sırf Allah rızası için Hüsnü niyetle yaptığımız bu hizmetin bir suç olmasına imkan olmamakla yüksek mahkemenizden ve ali vicdanlarınızdan Risale-i Nur eserlerinin iadesini talep ederim. Mevkuf Tahiri